Seni sevmek felsefedir kusursuz, imandır korkunç sabırlı. İpin kurşunlu rağmına yürür pervasız ve güzel. Sıra dağlar devirir, akan sular çevirir, alır yetimin hakkını buyurur kitabınca. Gün ola devran döne umut yetişe. Dağlarının dağlarının ardında değil öyle yoksulluklar hasretler, bir tek başak tanesi bile dargın kalmayacaktır. Bir tek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa yağmasın yağmur, sıkıysa uyanmasın da. Bu yürek ne güne vurur? Kaçar damarlarından karanlık, kaçar bir daha dönemez. Sunar koynunda yatandan, hem de mutlulukla sunar. Beyninizin ışığında yeraltı. Her mevsim daha genç, daha verimli. Sunar pırıl pırıl, sevil. Ömrünün en güzel aşk hasadını.